Elhamdülillah. Vessalatu vesselam ala Rasulillah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günde en az namaz kılarken 42 defa Fatiha suresini okuyoruz. Her işin başında Fatiha suresinin okunduğunu biliyoruz. Peki Fatiha suresi neden bahsediyor? Neden bu kadar önemli sorusunun acizane cevabını araştırıyor insanoğlu? Hikmetinden sual olunmaz. Rabbimiz Celle Celaluhu değer veriyor Fatiha-i Şerife'ye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okunmasını, açıcı olduğunu, yüreklere Allah'ın izniyle şifa olduğunu anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'in özü olduğundan bahsediliyor. Bu kadar alim, hocamız, değerli insanlar, yüzyıllardır üzerine çalışıyorlar. Fatiha Suresi ne anlatıyor? Bugün onu sizlerle işlemeye, dinlemeye çalışacağız. Gelin, ilk önce, günde en az, 42 defa okuduğumuz Fatiha Suresi'ni yeniden bir okuyalım ve incelemeye başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmân إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الرحمن ve rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gönünün maliki Allah'a mahsustur. Yalnız sana ibadet ederiz, ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, Gazaba uğrayanlarınkine Ve sapkınlarınkine değil. Fatiha Suresi Tüm insanlar açıklamalar yapsa, Üzerine yorumlar eklese de, Tam manasıyla çözemeyeceğimiz Kur'an-ı Kerim'den bir parça. Fatiha suresi insanlara yaratılış amacını anlatıyor. İbadetin özünü nasıl olması gerektiğini haykırıyor. Ahlak esaslarını tam olarak talim ettiriyor insanlara. Abdullah bin Abbas radıyallahu an der ki Kur'an'ın esası Fatiha'dır. Fatiha'nın esası da Besmele'dir. Fatiha o kadar değerli bir suredir ki, her müminin kalbindedir ve Fatiha'sız namaz makbul değildir denmiştir. Bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Fatiha'sız namaz olmaz buyurdular. Yine Hazreti Ali radiyallahu anh, Fatiha'yı şefaatçi yaparak ne isterseniz Allah verir buyurmuşlardır. Bu sebepten dolayı Fatiha suresi nazil olunca şeytan korku ve dehşete kapılarak feryat etti. Öyle bir sure ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Fatiha'yı okumak bütün dertlere devadır. Her nevi zehire karşı şifadır, buyururlar. Değerli dinleyenlerim, elbette Kur'an okurken, Kur'an'ın sağlığımıza yararları, psikolojimize faydaları için biz Kur'an okumuyoruz. Ama onun da faydaları, Gün geçtikçe biliniyor. Abdestin namaz için olmazsa olmaz olduğunu bildiğimiz için abdest alıyoruz ama abdestin vücudumuza da yararları yine ortaya çıkıyor çıktı da. Namazda rükuda secdede kıyamda hepsinin manevi bir evet anlamı var ve biz Allahu Teala kabul buyursun namazlarımızı farz olduğu için kılıyoruz. Bunun yanında bize yine faydaları da oluyor. Zekat farz olduğu için, eğer nisap miktarına ulaştıysak, farzdır, farz olduğu için veriyoruz, ama bunun malımızı da bereketlendirdiğini ve insanlar arasında toplumun daha güven halinde olduğuna vesileler yaptığını da biliyoruz. Aynen bunlarda olduğu gibi Fatiha Suresi'nin Kur'an'da yer alan surelerden bir tanesi olması başlı başına yetiyor olmakla beraber tecrübe edilmiş ki birçok defa Fatiha Suresi'nin okunmasıyla Allahu Teala'nın izin vermesiyle en baştan birçok şey çözülebiliyor. Onlardan bir tanesi de, örneğin zehir ile alakalı denenmiş, yine insanların manevi sıkıntılarına çözüm için denenmiş bir boyutunun olması. Dikkat ettiyseniz, tefsirinde de geçer, Hamd, alemlerin Rabbi diye başlıyor. Biz, Bugün bunu inceleyelim. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, kelimeler birbirine karışmış durumda. Sloganlar vesaire. Bazı şeyler anlamsız hale geliyor. Galiba onlardan bir tanesi de hamd etmek. Hamd olsun Rabbime. Peki bu nedir? Nasıl olur? Ben hamd ediyorum dediğimde, gerçekten hamd etmiş oluyor muyum? Yine buyurulduğu gibi tefsirlerde geçiyor ya, ben inandım deyip cennete girebilecek bir Müslüman mıyım? Yoksa bunu ispatlamam mı gerekiyor? Peki, değerli kardeşlerim, gelin hep beraber bilmediklerimizi öğrenmek, belki bildiklerimizi tekrar etmek için hamd etmeyi ve Fatiha-i Şerife'nin özünü incelemeye başlayalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, İbni Mace'de geçen, Ebu Davud'da geçen bir hadisi şerif var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar, Allah'a hamd ederek başlanmayan her mühim iş bereketsiz olur. Elhamdülillah diyoruz mesela. Yine nikah bahsinde de geçtiği üzere, mutlaka her işin başında Allah'a hamd etmek lazım geldiği aktarılmış. Yemekten sonra da aynısını yapıyoruz değil mi? Hamd olsun. İşler nasıl? Hamdü senalar olsun. Yemekten sonra elhamdülillah diyoruz. Zaten bu da, Hadis-i şeriflerde geçiyor. Enes bin Malik radıyallahu an anlatıyor. Tirmizi ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Allahu Teala kulun yemek yedikten veya bir şey içtikten sonra bunlar sebebiyle hamd etmesinden razı olur. Çocukluğumuzdan beri Yine bir ham dedelim elhamdülillah. Kulağımızın aşina olduğu, ezberlediğimiz bir kelime hamd. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu an bu sefer rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Bir kulun çocuğu öldüğü zaman Allah Teala meleklerine Kulumun çocuğunun ruhunu mu aldınız? Buyurur. Melekler, evet derler. Allahu Teala, kulumun gönül meyvesini, yani ciğer paresini mi kopardınız? Buyurur. Melekler, evet derler. Allahu Teala, peki kulum ne dedi? Buyurur. Melekler, sana hamd etti ve. İnna alillahi ve inna ilahi raciun. Yani biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz diye istircada da bulundu derler. Bunun üzerine Allahu Teala, o halde kulum için cennette bir ev yapın ve adını da Hamd evi koyun buyurur. Tirmizi'de geçen bir hadisi şerifti. Yine bugün şöyle üç tane daha hadisi şerif paylaşalım konuların iyi anlaşılması için ardından da bunları bir ders gibi hamd mevzusunu incelemeye çalışalım. Bu defa Ayşe annemiz rivayet ediyor. Radiyallahu anha diyor ki, Efendimiz geceleri ayakları şişip çatlayıncaya kadar namaz kılardı. Ayşe annemiz demiş ki, Efendim, niçin böyle yapıyorsunuz? Ne demek istedi annemiz? Yani neden bu kadar meşakkate katlanıyorsunuz? Ayakları mübarek şişene kadar, çatlayana kadar. Ey Allah'ın Resulü! Oysa Allah sizin geçmiş ve gelecek hatalarınızı bağışladı deyince, bana şöyle buyurdu, çok şükreden bir kul olmayı istemeyeyim mi? Evet, hem Buhari'de hem Müslim'de geçen bir hadis-i şerifti. Bugün sizler için ayırdığım, lezzetlenmek için size sunmak istediğim hadislerden sonuncusu. Müslim'de geçiyor. Mü'minin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Böyle bir hususiyet sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayırdır. Başına bir bela gelecek olsa sabreder, bu da onun için hayırdır. Değerli kardeşlerim, hadis-i şeriflerde leziz bir şekilde bize sunulduğu gibi, Hand neydi o zaman? Bir kimsenin iyiliğini, efendim, hayır severliğini dile getirmek için ne diyoruz? Hand kelimesini kullanıyoruz. Şükür ne peki? Bir insanın kendisine bir iyilik yapıldığını düşünelim. Kime iyilik yapılıyorsa, o insan bu iyiliği kimin yaptığını bildi. Sahibine efendim övgüyle mukabelede bulundu ve bunu diğer insanların da öğrenmesi için duyurmasına da şükür deniyor. Yani hamd aslında şükürden çok daha geniş bir anlama sahip. Rabbimize karşı duyulan muhabbet, minnet, tazim ne derseniz deyin, hamd kadar güzel ifade eden başka bir söz yok diyor alimlerimiz. Neden onu da açıklamışlar? Diyorlar ki Elhamdülillah diyen bir Müslüman her türlü yüceltme ve övgünün bugün için değil kendisinden önce yani her şeyin yaratılmasından önce ve bütün yaratılmış olanlar can verdi. Dünya, kainat şu bu kalmadı Baştan sona, ezelden ebede kadar sadece Allahu Teala'ya mahsustur. Elhamdülillah dediğinde bunu bir kez daha düşünmen gerekiyor derler. Biz de öyle yapalım. Nasılsın Elhamdülillah. Ama gerçekten Elhamdülillah mı? Bugün çok kullandığımız kelimelerden bir tanesi. Programın başında da demeye çalıştım ya. Anlamını yitiriyormuş gibi. Halbuki değil. Her gün namaz kılıyorsun haşa. Anlam yitiriliyor mu? Ama o kadar değerlerimizin içini boşaltmaya çalıştık ki maalesef bu konuda başarılıyız. Hantta da aynısı geçerli. İnşallah diyoruz ya. Mesela bugün gelecek misin? İnşallah. E peki neden gelmedin? E zaten Allah'ın izniyle demek Değil mi inşallah? O yüzden. Değil. Öyle bir kullanıyoruz ki inşallah kelimesini. <gülüyor> i̇nşallah, inşallah. Yani ben aslında gelmeyeceğim de. Öyle diyeyim yani. Bir açık kapı kalsın. Bu kelimeler çok tehlikelidir. Allah Celle Celaluhu'nun ismi şerifiyle dalga geçilmez, alay edilmez, haşa sümme haşa. Bundan yıllar önce sahabe efendilerimizin hayatlarını okumaya başladıysanız, okuduysanız bilirsiniz, insanlar Peygamberimizin aleyhisselam vefatından sonra ismi geçtiğinde hıçkıra hıçkıra ağlarlarmış. Öyle bizim gibi ilahiler, ezgiler adı altında, oyun havaları gibi, estağfurullah, isimler de zikredilmezmişti. Allah dendiği zaman da Celle Celaluhu, bir kavga oldu diyelim. Herkes insan, sahabeler de insan. Aralarında bir tartışma, münakaşa olmuş. Allah kelimesi geçtiğinde insanlar bir kendine gelirmiş. Bir dakikaya ben ne yapıyorum derlermiş. Ha bizde böyle değil. İşte onlardan bir tanesi de Elhamdulillah demektir arkadaşlar. Bunu öğreniyoruz hocalarımızdan. Yani ben layıkı ile mevlâma rabbime kulluk görevini yapamadığım gibi hamd etmem ağzımdan çıkacak bir kelime de olabilir ama elhamdülillah dediğimde neyi kazanıyorum ben rabbimi her türlü yüceltmeyi içine alarak övgüyle minnetle muhabbetle ve tazimle anmış oluyorum o zaman ne yapıyorum? Bu kelime ağzımdan çıkarken mesela tesbih çekiyoruz. Subhanallah, elhamdülillah diyoruz. Allahu ekber diyoruz. Bu kelimeler çıkarken de subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah dan ziyade elhamdülillah, elhamdülillah değil elhamdülillah, elhamdülillah yani elhamd kelimesini vurgaladığımızda bunu birkaç kez mesela şu an tekrar edin kendiniz. Hangisi daha size okurken bir anlamını söylemiş, mutluluğu, huzuru veriyor? Elhamdülillah, Elhamdulillah. elhamdülillah, elhamdül... bak elhamd, ayırdığın zaman nasıl geliyor? Elhamdülillah, hamd olsun der gibi. Aynısı subhanallah, subhanallah değil, subhanallah, subhanallah dediğimizde de bir dakika uzar. Tesbihattan bahsediyorum namaz sonrası. ''Hadi üç dakika uzasın.'' Acelen varsa zaten, tesbihatı okumadan selam verdin, ayetel kürsüyü okudun, araba kullanıyorsun, bir yerde görevin var, hocalarımız ne diyor? ''İşini bitirdikten sonra da tesbihatını yap.'' ''Çok çok önemli bir işin varsa.'' Ama eğer yoksa, vaktin varsa, bunların anlamını bilerek yap. Bazen tabii yanlış alışkanlıklar da oluyor, Jet imamlarımız vardı bildiğiniz gibi yıllar önce. Her Ramazan ayında teravihlerin daha da cazip hale gelmesi için hızlı namaz kıldıranlar vardı ama sonra öğrendik ki bu namazlar maalesef namaz olmuyor bazı kurallara riayet edilmediği zaman. İşte onlardan bir tanesi de bizim belki de bugüne kadar pek önemsemediğimiz şu hızlı hızlı ne dediğimizi anlamadan tesbihleri çekiyor olmamız, ki inşallah bu programdan sonra dikkat ederiz, ve o tesbihatın içindeki hamd, elhamdülillah, bugünkü zaten programımızda da Fatiha'yı konuşuyoruz. Ve ilk maddedeyiz. Hamd'ı öğrenmeye çalışıyoruz. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu kendi kulları için hamd makamından daha yüce ve daha ulvi bir makam olmadığını bize buyuruyor. Kutsi hadislerde de var. Kainatın fahri ebedisi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ı en çok hamd edeni bu sebeple ona Ahmed ismi Verilmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Yine peygamberimizin cennette taşıyacağı sancağın ismi nedir? Hamd sancağıdır. Yine duymuşsunuzdur, Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar gelen, yani son peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gelen bütün peygamberlerde hangi sancağın altına sığınacak, Livaül Hamd yani yine Hamd sancı. Allahu Teala'nın kullarından sadece bir kişiye nasip ettiği bir şefaat makamı var. Nedir? En yüce makamlardan. Makamı Mahmud'dur. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin o dehşetli anlarında bütün insanlığa şefaat etmek için secdeye vardığında Allahu Teala ona daha evvel hiçbir insana vermediği, kimseye bildirmediği en güzel hamdi ilham edecek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de onunla hamd ettikten sonra şefaatçi olacak diye eserlerde yazıyor. Yine buradan neyi öğrenmiş oluyoruz? Konumuzda ne önemi var? Şöyle. Şefaat sayesinde Allah'ın izniyle kurtulan insanlar da efendinizi övecek. Bu sefer de onun Mahmut ve Muhammed isimleri anlam kazanacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisinin isimleri var. Zaten en bilineni meşhur Muhammed ismi, Mahmut ismi Ahmet ismi, Mustafa ismi gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli Kardeşlerim, Daha önce biliyorsunuz kitaplar indi. Bu kitaplar yine Kur'an'ın tabiriyle tahrif edildi. Hükmü kalktı. Çünkü insanlar kendi nefislerine uydurmaya çalıştılar. İçerisinden bir şeyleri çıkardılar. Olmayan bir şeyleri içine, Efendim, yerleştirmeye çalıştılar. Hükmü kaldırıldı. Kur'an-ı Kerim'in diğer kitaplardan en önemli farkı nedir? Öncekilerin iptal edicisidir. Ama hangi kitapları iptal ediyor? Hükmü kaldırılmış olan yani bugünkü kitaplardan bahsediyoruz. Öncekilerin bütün hükmü kalkmıştır. Ve kıyamete kadar da değişmeyecek bir kitaptır. İşte o kitapta daha önceki kitaplardan bahsediyorum. Bizim ümmetimiz yani Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem birçok vasıf olarak aktarılmış. O vasıflardan bir tanesinde hocalarımız diyor ki sohbetlerinde hammadun diye bilinirmişiz biz inşallah onların içinden oluruz. Ne demek hammadun? Yine çokça hamd edenler manası taşıyormuş. Bazıları da mesela Fatiha Suresini isim olarak biliyoruz. Hamd Suresi olarak da demişler. Hamd Suresi dediği zaman aklına Fatiha Suresi gelmiş. Böyle bir efendim sureyi okuyoruz. Günde en az 42 defa. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet ile alakalı. Hadislerinden bir tanesinde şöyle buyuruyor. Kıyamet günü insanlar düz bir arazide toplanırlar. Bakıldığında hepsini de görmek mümkündür. Biri seslendiğinde sesini hepsine de işittirebilir. O gün bir münadi üç defa Bugün herkes asıl değerli insanların kimler olduğunu bilecek diye nida ettikten sonra, Nerede korku ve ümitle Rablerine yalvarmak üzere teheccüde kalktıkları için vücutları yataklardan uzak kalan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda infak edenler? Nerede o ticaretin ve alışverişin kendilerini Allah'a zikretmekten, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı insanlar. Ve daha sonra başka bir münadi şöyle der. Bugün herkes en değerli insanların kimler olduğunu öğrenecek. Ve şöyle bitirir. Nerede Rablerine çok çok hamdeden. Hamdun. Hakimde geçen bir hadis-i şerifti. Değerli dinleyenlerim. Hamd en başta aklımıza yemeğin sonrasında geliyor. Yani yemekten sonra dua etmiş oluyoruz. Allahu Teala kullarının yemek yedikten veya da su içtikten sonra kendisini hamd etmesinden razı olmakta bunu öğrendik yine Efendimiz sallallahu Aleyhi ve sellem zaten yemek yedikten sonra hamd eden insanların günahların Allah'ın izniyle affedileceğini müjdelemiş kardeşlerim Cenab-ı Hakka yakın ve seçkin olan varlıklar var onların dişiliği erkekliği yok Nefisleri yok. Yemezler, içmezler. Evet melekler. Meleklerin bütün işi Allah'a hamd etmektir. En doğrusunu Rabbimiz Celle Celaluhu bilir. Birbirinden farklı olmak üzere sayısını sadece Allahu Teala'nın bildiği melekler var edilmiştir. Onların da Hamd ile görevli olduklarını biliyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Zümer suresi 75 Mü'min suresi 7 İsra suresi 44. ayetler Melekleri arşın etrafını kuşatmış Rablerini hamd ile tesbih ederken görürsün arşı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunanlar, melekler, Rablerini hamd ile tesbih ederler. Bütün varlıklar da Allah'ı hamd ile tesbih etmektedir. Ancak insanoğlu onların tesbihini anlayamaz. Hatta bir ileri örnek daha verilmiş. Gök gürültüsünün bile bu, Tesbih'e, hamd'e, iştirak ettiği. Rad Suresi 13. Ayet Gök gürültüsü Allah'ı hamd ile tesbih eder. Melekler de onu heybetinden dolayı tesbih ederler. Tefsirlerde geçtiği üzere, burada şu hatırlatmayı da yapalım. Bundan böyle yıldırım sesini veya işte gök gürültüsü, şimşek duyduğumuz zaman irkildiğimiz o anlarda Subhanallah diyoruz ya veya dualar ediyoruz, irkiliyoruz. Hele hele uykumuzdaysak çocukluk zamanlarınızı düşünün. Bundan sonra belki daha iyi anlayacağız. O gük gürlemesinin, o göğün titremesinin o içini titreten o gürültünün aslında Allah'ı hamd olduğunu, tesbih olduğunu da ve meleklerin de o gök gürültüsünün heybetinden dolayı tesbih çektiklerini, ondan daha doğrusu etkilendiklerini bundan sonra anlayacağız, öyle değil mi? Bugün, Elbette imtihan dolu bir hayatta yaşadığımız için şeytanın da nefsimizle türlü türlü oyunlar oynaması ve bu oyunlar yanında bizim gün be gün daha da durumdan böyle çekinen kendi konuştuklarıyla çelişen ve şikayet eden bir insan olduğumuz için hamd çok fazla gündemimizi almadığımızı itiraf ediyoruz. Bugün üç kelimemizden bir tanesi şikayet. Lakin Rabbimiz Celle Celaluhu hocalarımız ne anlatıyor bize? Allahu Teala hamd ederseniz, şükrederseniz ben bunu arttırırım buyuruyor diyor ya. Ve hocalarımız hemen sonrasında derler, biz de Başımıza bir şey geldiği zaman ona hamd mı etmeliyiz mesela? Elhamdülillah bu benim başıma geldi hasta oldum. Hayır diyor. Sen dünyada da ahirette de afiyet iste. Üzerine bir imtihan geldiğinde bir hastalık geldiğinde elbette sen ya Rabbi bu senden gelmiştir. Her şey sendendir, yine sana döneceğiz demen zaten en doğru harekettir diyor. Elbette insan çocuğunun ölmesi veya bir ayrılık veya bir iflas buna sevinecek hali yok. Ama biz kelimeleri iyi bilmediğimiz için ezbere bir şeyleri konuşuyoruz. Bunun şöyle bir analizini yapmaya çalışalım. Kardeşlerim, hepimiz... O veya bu şekilde Rabbimizin Celle Celaluhu ne kadar merhametli olduğunu, ne kadar lütufkar olduğunu, bize nimetleri lütfettiğini, hediye ettiğini, ne kadar cömert olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Ve bütün yarattıklarına sadece sana bana Türkiye'deki Müslümanlara değil, dünyanın öbür ucundakine, hatta Müslüman olmayan, hatta ve hatta İslam'a Allah'a karşı savaş açanlara dahi ne nimetlerin gönderildiğini biliyoruz. Ve gece gündüz sayısız infaklarda bulunmakta. Ve bütün yaratılan varlıklar sadece insanlar değil, sahip olduğu her şeyi Allah'a borçludurlar. Bugün bu benim param, bu benim arabam, bu benim hanımım kocam, bu benim yuvam. Bunu diğer manada kullanabilirsin elbette. Kimin arabası senin araban senin üzerine. Ama bunu birinci anlamda kullanamazsın. Onu sen var etmedin. Ve senin canını yaratan Allahu Teala olmasaydı, sen olmadığın için senin hanımın da kocan da arabanda olmayacaktı. Çünkü sen yoksun ve yoktun ve yok olacaksın sonra yeniden var edileceksin hasılı Allahu Teala'nın lütuf ve ihsanları karşısında hamd dolu bir hayat yaşamak bir vefa borcudur aynı zamanda İbrahim aleyhisselam'ın hayatını işlemeye çalıştığımız programda işte yine ne konuştuk ne kadar vefakâr bir kuldu ve ne oldu Allahu Teala'nın methine mazhar oldu. Halelullah. Neden Allahu Teala'ya çok hamd etmesine bunu bağlamıştık? Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'ı niçin çok vefakâr İbrahim diye tavsif etti. Sizi haber vereyim mi? buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o her akşam ve her sabah şöyle derdi. Akşama ulaştığınızda ve sabaha kavuştuğunuzda tesbih Allah'adır. Onu tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öyle vaktine eriştiğinizde de Allah'ı tesbih edin. Kardeşlerim, hamd bu kadar hatta bundan daha fazla önemli. Peki hamd etmeyi nasıl yapacağız? Yine bir eserden alıntı yapalım. Şekik bin İbrahim rahmetullahi aleyh anlatıyor. Allahu Teala, evet biliyoruz, her birimize nimetler verdi. Peki ben hamdolsun dediğim zaman bu oluyor mu? Nasıl yaparsam, neyi bilerek söylersem, neyi önemsersem ben gerçekten en iyi şekilde hamd etmiş olurum. Şöyle diyor, birincisi, Allah sana bir şey lütfettiği zaman, bunun kimden geldiğini bileceksin, bu bir. Ne demek bu değerli kardeşlerim? Para geldi, maddiyat. Güzel, temiz, düzgün bir adamla, bir kadınla evlendiniz. Bu da Allah'ın lütfu. Efendim, bir zanaatınız var. İyi bir boyacısınız. Tesbih efendim üretiyorsunuz. Veya işte nakış yapıyorsunuz. Herkes yapamıyor bu nakışı veya bu boyayı. Ha allah Teala bana bir şey lütfetti. Evet, kimden geldiğini bileceğim. Ben okudum, ben kazandım, benim yeteneğim değil. Bu bana Allah'tan geliyor, Celle Cedaluhu. İki, Allah'ın sana ihsan ettiği şeye azdı, çoktu demeden rıza göstereceksin. Hmm, bu niye böyleydi? ona şu verildi, bana niye böyle verildi demeyeceğim. 3. Allah'ın verdiği nimetten, elde ettiğin kuvvet bedeninde bulunduğu müddetçe nefes alıyorsun, kasların çalışıyor, elini kolunu hareket ettiriyorsun, haberin yokken kalbini atmaya, gözünü kırpmaya devam ediyorsun. Öyle ki gözünü kırpmak için göz damlasına ihtiyacın var gözünde suyu yarattı Allahu Teala ve bu su sayesinde gözün kuru kalmıyor. Mesela ben bunları düşüneceğim, bu kuvvetimi Allah'a borçluyum deyip asi olmayacağım. İşte diyor bu üçü senin doğru bir hamd etmene vesile olur denmiş. O kadar insanların hamd etmesi gerekiyor ki bazen tabi şükür de gerekiyor. Bugün bazı kardeşlerimizin isteklerinin olmadığında morallerinin bozulduğunu biliyoruz. Bizim de oluyor değil mi? İnsanız. Ama bazı kardeşlerimiz de ileriye giderek maalesef istemeyerek de olsa şu cümleleri kuruyorlar. Neden benim çocuğum olmuyor? Ben ne günah işledim? Benim suçum neydi? Veya Yıllardır şu maaşa çalışıyorum. Bu kadar kıt kanaat geçinmeye çalışıyorum. Neden böyle bir kader var? Haşa! Kardeşlerim, bir insan maalesef şöyle kendisinden daha zor durumda olan insanlara baksa, kendisine verilen o nimetlerin şükrünü edemeyeceğini anlar. Biz hep ileriye bakıyoruz. Bu en önemli yanlışlarımızdan bir tanesidir. Çocuk isterken de aynısı oluyor. Neden çocuğum olmuyor? O kadar çok çocuğundan nefret eden, bu doğacağına keşke taş doğsaydı diyen anneler ve babalar var günümüzde. Veya evleniyor hanımla, hiç terbiye, ahlak veya saygı verilmemiş bir kadın veya bir erkek sorumsuz, Olarak büyümüş. Bunun annesi babası nasıl bir insanmış ya? Dedirtecek bir evladınız olmanız olmasındansa daha doğrusu çocuğunuzun olmaması daha iyi değil midir? Çocuğunuzun şu an insanları doğrayan, katleden terörist unsurdan bir tanesinin olmasını ister miydiniz Allah korusun? Ama var. E günümüzde bakıyoruz, okuyoruz. Duyuyoruz, izliyoruz. Anne baba Müslüman, Halim Selim bir eğitim vermeye çalışmışlar. Yapma oğlum, etme kızım demişler. Ama yok, gidiyor orada kendini patlatıyor. Gidiyor orada farklı bir şey yapıyor. Her şeyi anne babaya bağlayamayız. İşte o zaman ben her şeyin hayırlısını isteyeceğim. Olmuyorsa, olması için... Elimden ne geliyorsa, tıbbi imkanlar tamam. Veya dua edeceğim ama o kadar. Hayırlısını isteyeceğim. Parada da böyle. Ben o kadar zor geçiniyorum ki ama adam bin lira bir yere sadaka gönderiyor. Ben gönderemiyorum diyor kardeşimiz. Bilmiyor ki o hale gelse belki de gönderemeyecek gene. Eleştirip durduğu o zenginin Vasfı kendisinde olsa, belki eleştirdiği o zenginden daha kötü bir adam olacak. Yani demem o ki, uzaktan davulun sesi hoş geliyor. Nefis her şeyi istiyor, eleştirmeyi de çok seviyoruz ama insanın başına geldiği zaman her şey değişik. Biz çocuk doğdu diyelim, yine bir yanlış yapıyoruz. Kız çocuğu mu mesela, ya bir ham dedi işte, bir şükret. Hayırlı bir insan olsun. Hayır, kız mı, erkek mi? Kız babası mı olacağım ben? Ya tamam, seni doğuran kadın değil mi? Annen değil mi? Senin ablan yok mu? Ne var bereketi işte evin? A -a. Ayşe annemiz anlatıyor. E, radiyallahu anha. Kesir bin Ubeyd e, radiyallahu an anlatmış bunu. Ailesinden birinin Çocuğu olduğunda Hz. Ayşe validemiz erkek mi, kız mı diye sormazmış biliyor musunuz? Sıhhatli mi? Allah'ın izniyle bunu sorarlarmış. Ve annenin durumu nasıl? Bakar mısınız inceliğe? Kız mı oğlan mı? Söyle bakalım. Bugün daha çocuk dünyaya gelmeden önce zaten bırakın ultrasonla bakılmasını, cinsiyetini vesaire Şimdi bir moda hasıl oldu ki onun da zararlarının olduğunu biliyorum. Renkli e, cihazlarla bakılıyordu. Şimdi üç boyutlu çocuğun annesinin karnındaki fotoğrafları, şunları bunları bir sürü ışına maruz bırakıyorlar yavruyu. E şimdi bir oyuncağa döndü. Kime benziyor bak bakalım. O çocuk doğacak mı onu da bilmiyorsun. O senin sevdiğin, koynunda büyüttüğün ne olacak? Belki sana kan kusturacak bir evlat... Ay canım yavrum falan diye seveceksin. Sen Allah'a dayansana. Erkek miydi kız mıydı? Delikanlı olacak benim oğlum. Ne biliyorsun? Eskisi gibi olmasa da hala bu kız çocuğu erkek çocuğu olayı var. Hatta kız çocuğu doğuramadığı zaman eksik olduğu söyleniyor. Böyle garip bir durum. Ayşe annemiz, onu sorarmış çocuk sıhhatli mi kendisini elhamdülillah bak hiçbir noksanı yok dendiği zaman da aynısını söylenmiş Rabbi alemin alemlerin rabbine celle celaluhu hamdolsun bir nimet eline geçti hamdet işler nasıl çok kötü abi ya olabilir o gün iyi iş yapmamış olabilirsin borcun çok olabilir biliyorum Buna da şükür abi. Hamdolsun demek var. Ne kaybederiz? Kaybımız ne olur? Peki işler çok kötü dediğimiz zaman iş değişiyor mu? Güzelleşiyor mu? Bir çözüm oluyor mu yani? Günde yüz defa desem işler çok kötü, işler çok kötü, işler çok kötü yüz defa dedim. Değişiyor mu bir şey? O zaman olumlu bak. Elhamdülillah. buna da şükür. Çorbamız kaynıyor. Yıllar önce böyleydi. Ama şimdi işler yok. Abi ayda 50 bin lira kazanan adam da 45 bin liraya düştüğü zaman bir ay sonraki kazancı işler kötü diyor. Halbuki 20 kişi onun o aileyle geçinir. 20 aile. Bu kişiden kişiye değişiyor. İnsanın gözü doymadıktan sonra. Ve dua unutmayalım. Allah-u Teala kendisine hamd ve şükürde bulunan kuluna nimetlerini daha o istemeden arttırıyor. Hamd ettiğin zaman ne oluyor? Senin üzerindeki o nimet de arttırılıyor. Ne kadar isyan ettin Allah korusun. Ne kadar niye böyleydi, niye şöyleydi dedin. Geçen ay böyleydi, böyle olmaz dedin. Onu da kaybediyorsun. Bunu tecrübe etmişizdir hayatımızda. O zaman üzerimizdeki nimetlerin kadrini bilmeli onlar için gerekli olan o vefa borcumuzu ödemeliyiz ona su olur para geçmiyor ki Hamd edeceğiz, şükredeceğiz e sonra başka şeyler iste zaten böyle yaptığın zaman Allahu Teala'ya en güzel şekilde de dua etmiş oluyoruz İbrahim Suresi'nde geçiyor 7. ayetinde eğer şükrederseniz nimetlerimi muhakkak arttırırım. Kardeşlerim, Ayşe annemizin ne yapsak hakkını ödeyemeyiz. O kadar çok hadisi şerif bize rivayet etmiş ki Ta nereden nerelere 14 asır sonra da. İşte yine kendisinin bize bir sözü var. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Gelin biz de dua edelim. Allah'ım sen gazabından, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım başka değil senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen Yüce zatını nasıl Sena ettiysen öylesin. Amin. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a teşekkür etmiş olabilir mi? Allah'a teşekkür nasıl oluyor? Şükürle oluyor. Tirmizi de geçiyor. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olamaz. İnsanın Allahu Teala'ya şükrünü tam olarak yerine getirebilmesi için evet insanlarla da bu nezaketini koruması icap eder. Ben, bana birisi yardım ettiğinde bu para olur, hastayım, bir işimi gördü, evlenmek istiyorum, beni evlendirdi veya bir konuda müdafaa etti, karşıdan karşıya geçirdi, çocuğuma bir yardımda bulun neyse, ben teşekkür edeceğim. Kardeşlerim, programımızın sonunda Allahü Teala'nın her yarattığında bizim bazılarını bildirdiği, bazılarını bildirmediği nice hikmetler olduğunu söylemiştik. Bunu Allah dostları da zaten anlatıyor. İşte onlardan bir tanesi de Fatiha suresidir. Fatiha-i Şerif ediyoruz. Önem verildiği için, değer verildiği için diyoruz. Ve her namazımızda, her rekatte Fatiha'yı okuyoruz. Ne dedik? En az 42 defa. Ve ilk önce Elhamdülillahi Rabbil alemin derken bundan sonra içinde hamd kelimesi geçen bu cümleyi yani bu ayeti okurken kendime daha dikkat etmem gerektiğini de anlıyorum. Bizden hüznü Gam ve kedere gideren Allah'a hamdolsun. Lütfuyla bizi asıl kalınacak yurda yerleştirmesine ümit ettiğimiz Allah'a hamdolsun. Bizleri Müslüman olarak yaratan şu ezanların okunduğu bu güzel yerde, camilerin kullanılabildiği, ibadetlerin edilebildiği yerlerde, Bizi yaşatan Rabbimize hamd olsun. Elhamdülillahi Rabbil âlemin diyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu, hamdimizi, şükrümüzü arttırsın. Borçlulara o borçları helal kazancıyla ödeyebilecek rızıklar versin. Geniş rızıklar versin. Zamanımızı bereketli hale getirsin. Rabbimiz Celle Celaluhu, İnsi ve cinni şeytanların şerrinden cümlemizi muhafaza buyursun. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Değerli kardeşlerim, bugün sadece bir yerde önemli bir işimiz olduğu için programımızın ilk bölümünde şükür mevzusunu konuştuk, mikrofonu size uzatmadık, Zannetmeyin ki böyle devam edecek. Allahu Teala izin verirse, yarın aynı saatte yeni bir konuyla sizlerle beraber olmak istiyoruz efendim. Kalın sağlıcakla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Dinlediğiniz programın ve önceki 600'den fazla programın tekrarını YouTube'da İbrahim Soydan Erden'in kanalında dinleyebilirsiniz. Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendim